Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasuluna Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi Ve men sarı ala nehjihi ve men ittabahu bi ihsanla yevmildin Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri ve ahli luktaten min lisani yafkahu kavli Allahümme allinna ma yenfağna ve anfağna bima allamtena Ve zidna ilman bir ya arhaman rahimin Amma Allah Azze ve Celle nasip ederse kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. Ee, şöyle bir tekrar edecek olursak hangi programı takip ettiğimizi. Şeyh Abdurrahman bin Hasan Ali Şeyh'in, dedesi Şeyh Muhammed Bin Abdülvahab'ın bazı sözlerini izah edip açıkladığı, bazı e, fetvalar üzerinde, bazı sözler üzerinde durmaya gayret ediyorduk. Geçen hafta İslam dininin aslını uzun uzadı önceki haftalarda anlattıktan sonra, İslam'ın ne olduğunu anlattıktan sonra ardından bu dine muhalefet eden muhaliflerin varlığından konuştu. Biliyorsunuz hiçbir şey, hiçbir şey hatta güzel olan şey düşmansız olmaz, ona mukavemet edensiz olmaz, ona karşılık gösterensiz olmaz. Muhakkak ki bunlar var olacak şeyler, tabi şeyler. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki, و كذلك جعلنا لكل نبيًا biz bu şekilde bütün peygamberlere bütün nebilere ins'ten ve cin'den düşmanlar kıldık diye Allah azze ve celle ve açıkça beyan ediyor. Kardeşler bu yükü kim alacaksa sırtına kim bu tevhid yükünün altına girecekse kim tevhid'i kaldıracaksa bilsin ki düşman kazanacak. Kim tevhidle yaşamayı isteyecekse bilsin ki ölümle karşı karşıya gelecek. Kim tevhidle bu yükü kaldırmakla karşı karşıya kalır bu yükün altına girerse bilsin ki bütün en şiddetli belalar onun başına gelip çatacaktır. Bu olmazsa olmazdır. Daha önce de söylediğim gibi bizim sahibimiz Allah'tır. Boynumuzdaki ipi verdiğimiz de Allah'tır. Dilerse bizi Yahya gibi ağacın kavuğunda şehit eder. Dilerse bizi Süleyman gibi Koca bir mülkün, koca bir gücün saltanatın sahibi kılar. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir. Allah dilediğine dilediğini verir. O yüzden bu tevhidi ikame eden, tevhidi yerine getiren kim olursa onun da düşmanları olmuştur. O yüzden şeyh tevhidi anlattıktan sonra, dinin aslını anlattıktan sonra o dinin düşmanlarını yani o dinin muhaliflerini anlatıyordu. Ve altı tane grup saydı. Bugün yedinci grupla devam edeceğiz. Ve bugün Risale tamamlanmış olacak. Allah'ın fazla keremiyle inşallah. ثُمَّ <gülüyor> قَالَ Sonra dedem dedi ki diyor Allah kendisine rahmet etsin. وَمِنْهُمْ <gülüyor> O dinin düşmanlarından, o dinin muhaliflerinden öyleleri vardır ki mellem لَمْ يَعْرِفِ Tevhidi bilmez bu adamlar. Tevhidi anlamamıştır bu adamlar. Tevhidden haberleri yoktur bu adamların. وَلَمْ <gülüyor> يُنْكِرْهُ Adam onu inkar da etmiyordur, düşmanlık da etmiyordur. Peki Şeyh burada neyi kastetti? Torunu şimdi anlatıyor. Şimdi bir adamı en iyi ya çocuğu ya torunu anlar. Sonradan onların kitaplarını okuyanlar değil. Hani birileri diyorlar ya Şeyh Muhammed bin Abdülvahab'ın torunları işte bazı konularda aşırı gitmişler. Adamı kitaptan tanıyacaksınız, kendi öz torunu dedesini tanımayacak. Bu akıllı bir adamın söyleyeceği bir söz değil. Ama insan... Eğer tevhidi ve ilmi kaybeder, bidatın içerisine düşerse ne olacaktır? Bidatın içerisine düştüğünde saçmalamaya, farklı farklı sözler sarf etmeye ne yapacaktır? Başlayacaktır. Diyor ki dedem, ben diyorum ki diyor, akul. ben diyorum ki, هَذَا كَلَّذِي قَبْلَهُ Bu adam da önceki adam gibidir. Yani İslam dinin aslında muhalefet eden insanları anlatırken bir önce bir gruptan bahsetti ki o grup, dini öğrenmekten, dini talim etmekten yüz çeviren bir gruptu. Yani haktan irade eden, haktan yüz çeviren insanlardı. Hakkı bilmesine rağmen ona iltifat etmeyen insanlardı. Her dakelledi kablahu. Bu da diyor önceki grup gibidir diyor. Lam yarfa'u râsân bima khulikulahu min al-dîni lâdi bihi Onlar diyor Allah'ın rasulleri ile gönderdiği dini Allah'ın resulleriyle gönderdiği dini anlamak için kafalarını kaldırmayan adamlardır. Kafalarını kaldırıp hakkının ne olduğunu bakmak noktasında kendilerini bir yükümlülük ve sorumluluk altında hissetmeyen insanlardır. Bu konuda rahat takılan insanlardır. وَهَذ۪ي halu halu men قَالَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ Bu hal, Allah'ın şu ayeti kerimesinde söylediği insanların halidir. Allah diyor ki Furkan suresi 44. ayeti kerimede, اِنْهُمْ kel كَالْاَنْعَامُ Onlar bilakis hayvanlar gibidirler. بَلْهُمْ اَضَلُّ سَب۪يلَ Bilakis hayvanlardan da daha aşağılıktırlar. Neden hayvanlardan da daha aşağılıktırlar diyor. Bakın kardeşler hayvanlar Allah'ın yarattığı mahlukattan bir mahlukattır. Yani Allah'ın yarattıklarından bir yarattığıdır. Allah'a itaat ederler. Allah'a kulluk ederler. Allah'a boyun eğerler. Allah hayvanlara bir görev vermiştir, onları bize musahkar kılmıştır, yani hizmetçi kılmıştır. Bunun sebebiyle hayvanlar insanlara baş kaldırıp toplanıp öldürmezler. Derler ya hayvanların aklı yok, onlar yalan söylüyorlar. Hayvanlar akıllı varlıklardır. Hayvanlar beraber sürü olarak yaşamaları gerektiğini bilen varlıklardır. Dolayısıyla onlar Allah'ın emrine itaat ettiği için eğer kafirler de Allah'ın yarattığı ve Allah'ın yarattığıyla beraber memur olan, Allah'ın yarattığına itaat eden insanlar olmakla beraber, eğer Allah subhanehu ve teala azze ve celle, itaat ederseler o zaman Allah'a isyan eden insanlardan daha üst, daha yüce bir mertebede olurlar kardeşler. O yüzden Allah ayeti kerimede hak için kafasını kaldırmayanlardan bahsederken, diyor ki, inhum هُمْ اِلَّا كَالْأَنْعَانِ onlar hayvanlar gibidir. Bilakis hayvanlara hakaret etmeye gerek yok diyor Allah. Niye? Hayvan Allah'ın kulu. İtaat ediyor Allah'a. Hayvanın ne pisliği var, ne necasetliği var. Ama müşrik necis. İnnemel müşrikune necesun. Şüphesiz müşrikler necistirler. Allah'ın şeriatına, Allah'ın peygamberleriyle gönderdiği tevhide itaat etmeyen, ona boyun eğmeyen, ona teslim olmayan insanlar... Hayvanlardan bu manada daha aşağıdırlar. O yüzden hayvan deyip insana değil hayvanı hakaret etmenin anlamı yok diyor Allah subhanahu wa Bu Allah'ın Furkan suresi 44. ayet-i kerimede söylediği şeydir. Bunlar kimdir? Hakkı öğrenmek noktasında kılını kıpırdatmayan insanlardır. Bu yüzden Muhammed bin Abdullah mesela Dura Rüsseniye'de diyor ki insanların halini anlatırken اَكْثَرُ النَّاسِ insanların çoğunluğu اَلْهِمَ اَنَّ التَّوْح۪يدَ حَقٌ ve yani tevhid haktır, şirk batıldır. Hepsi bunu bildiler. Tevhid haktır, şirk batıldır. Hepsi ne yaptılar bunu? Bildiler. Ama bundan yüz çevirdiler. Bundan ne yapmadılar? Soru sormadılar. Hani bunu öğrenmek, bunu talim etmek, bundan haberdar olmak için bir gayretin, bir çabanın içerisinde ne yapmadılar? Girmediler. Devam ediyor sözlerine Allah kendisine rahmet etsin. وَقَوْلُهُ رَحِيمَهُ اللّٰهُ Ve minhum O peygamberlerin getirdiği dine muhalefet eden insanlardan o dine düşmanlık eden insanlardan öyleleri de vardır ki وَهُوَ أَشَدُّ الْاَنْوَاءِ khatran. Onlar önem açısından, önem bakımından daha şiddet, daha şiddetlidirler. Yani dine düşmanlık, dine muhalefet, tevhide muhalefet açısından daha şiddetlidirler. Kimdir onlar? Men am ile bit tevhidi. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Kim tevhid ile amel ederse, yani Allah'a hiçbir şey ortak koşmazsa ibadetinde, şirkin hiçbir çeşidine bulaşmasa, <gülüyor> ibadetin çeşitlerinden bir çeşidi Allah'tan başka sahte ilahların hiçbirisine sarf etmese, adam tevhidle amel ediyor ama bu dinin düşmanı nasıl oluyor? Men am ile bit tevhidi. Oalem yarif kadrahu. Adam tevhidi bilmiş, tevhidle amel etmiş. Ama tevhidin kıymetini, kadrini bilememiş bu adam. فَلَمْ يُبْغِدْ مَنْ تَرَكَهُ O dini terk edene buğuz etmemiş. O tevhidi, amel ettiği, yaşadığı, Allah'ın peygamberlerle gönderdiği, Allah'ın razı olacağı tek din olan, Allah'ın bunun için insanlar arasında savaşı farz kıldı. Allah'ın bunun için insanlar arasında dostluğu ve düşmanlığı kıldı. Allah'ın bu kelime için cehennemi tutuşturduğu, bu kelime için cenneti ve muttakilere vaad ettiği güzellikleri hazırladığı, o dinin kadrini ve kıymetini bilmemiş, o dini terk edenlere buğz etmemiş, وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ Onları da tekfir etmemiş, yani onları küfre izafe etmemiş. Niye? Eşya ismiyle bilinir. Geçen haftada söylediğim gibi. Siz diyeceksiniz ki ben zinaya buğz ediyorum, ben zinayı sevmiyorum, zina pis bir şey, Zina kötü bir şey ama zina yapan zinakara diyeceksiniz ki bu zina değil, zinakar değil öyle deme yani adam hakaret etme. E niye o zaman zinaya neye buğz ediyorsun? Zina canavar mı buğz edeceksin? zina yapan bir fail lazım öyle mi? zina yapan bir fail lazım onun yapanı lazım. İşte şirkin yapıcısı olan şirkin yeryüzünde var edicisi olan müşriktir. O yüzden Allah azze ve celle müşriye düşmanlığı kafire düşmanlığı İslam'da emretmiştir. Bugün birileri din anlatıyorlar, onun içinde düşmanlık yok. Kuş sevgisi, böcek sevgisi, ağaç sevgisi. Din bu. Yeşil ay haftasında yeşil ay kutlar din adamları. Kızıl ay haftasında kızıl ay kutlarlar. Önemli gün ve e, gecelerde devlet büyüklerine veya başka insanları tazim ve hürmetlerde bulunurlar. Ne şiş yansın ne kebap yaşarlar. İslam'da öyle bir şey yok. Eğer bir şey söylerseniz, bir şeye inanırsanız, bir şeyi yaşar ve yaşamaya çağırırsanız Ya şiş yanacak ya kebap tercihinizi yapın Ya Allah'ı razı edip şeytanları gazaplandıracaksınız Ya şeytanları gazap, razı edip Allah'ı gazaplandıracaksınız Hangisi daha güzel Mevla? Mevla dost demek Hangisi daha güzel dost? İnsanı daraltıp sıkan, ona bela ve musibet veren Doğduğu ilk andan beri insanı çarpmaya çalışan, ona zarar vermeye çalışan, doğduğunda insanı tokatlayan hadis Bukhari Müslim hadisi. Her çocuk doğduğunda ağlar çünkü şeytan onu çarpmıştır doğduğunda diyor. Sadece Meryem'in oğlu İsa bundan müstesna. Hadis Bukhari Müslim hadisi. Doğduğundan beri insana zarar vermeye çalışan şeytan mı? Ta ölene kadar ki Resulullah diyor gene insan ölürken, kabre konulurken şeytan onu çarpmak ister. Ki peygamberden rivayet edilen hadislerden bir tanesi budur. Hani yaptığı dualardan biri budur. Allah'ım ölüm sırasında, ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Allah'ım ölümüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Nedir o? Şeytan gelir insana akrabası kılığında, annesi babası tanıdıkları kılığında der ki şeytan insana. Mut Yahudiye, yahudi öl. Şaşıracaksın yani anan ama annen değil o senin. Baban değil o senin. Şeytan her kılığa girer. Resulullah öyle söylüyor. Aleyhisselatü vesselam. Şeytan benim kılığım hariç her kılığa girer. Her kılığa girdiği gibi baban şeklinde gelir der. Muht nasraniyen. Hristiyan öl. Bak bu din boş. İşte Allah ayeti kerime dediği gibi يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah iman edenleri bu söz üzere Dünyada ve ahirette sebat ettirmiştir. İşte bu imtihan anlarında Allah kişinin ayaklarını sabit tutar. Normalde bolluktayken, genişlikteyken eğer Allah'a şükreden, eğer Allah'a kulluk eden, Allah'ın nimetlerine, Allah'ın razı olacağı şekilde karşılık veren bir kutsa Allah ayaklarını sabit tutar. يُثَبِّتُ <gülüyor> اللّٰهُ Allah sebat ettirir. Ayet-i Kerime'nin devamında diyor, وَيُدُلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ Allah zalimleri saptırır, Allah onlara sebat vermez. Allah dilediğini yapar. Allah yaptığının hesabını kimseye vermez. Kimi saptıracak, kime hidayet edecek? Onu Allah bilir. Bakın kim zannediyorsa bir yetime verdiği sadaka sebebiyle hidayete erdi. Kim zannediyorsa bir başı sıkışan adama yardım etti diye hidayete erdi. Kim zannediyorsa sebepler onu hidayete götürdü. Vallahi Allah'ı tanımamıştır o adam. Allah'ı bilmemiştir o adam. Kulu cehennem ateşinden çıkartıp cennete koyan tek şey Allah'ın يُعَذِّبُ مَنْ يَشَى وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَى sözüdür. Allah dilediğine rahmet eder, Allah dilediğine azap eder. Allah dilediğini yapar, Allah yaptığından sorulmaz. Allah fazlıyla ve keremiyle, nimetiyle ancak bir kulu ne yapar? Ateşten kurtarır, bir kulu felaha, esenliğe kurtuluşa ulaştırır. O yüzden hayatınızda hayır varsa... Sakın nefsinizi övmeyin. Deyin ki bel elhamdülillah ve be nasi la yalemun. Bilakis hamd, övgü Allah'adır ama insanların çoğu bilmezler bunu. Övgüyü hak eden Allah'tır. Allah şükredin, Allah'ı övün. Size verdiğin nimet sebebiyle. Şer de bulursanız sakın cebri, kaderi cebriye zanneden. Yani Allah'ın insanları tiyatroymuş gibi senaryo dağıttığını insanların da sadece bu senaryoya oyuncular gibi oynadığını söyleyen İslam tarihinde ortaya çıkan, bu ümmetin mecusileri gibi olan, kader konusunda sapan cebrilerin söylediği gibi kaderi bir tiyatro değil de, artık Allah'ın dilediği sebepler neticesinde bir sonuç kıldığına inanaraktan Allah Azze ve Celle'den kendine rahmet etmesini, kendini bağışlamasını ve merhametine daldırmasını dilemesi gerekir şer bulanında. Kim şer bulduysa Allah'tan korksun, Allah'a yalvarsın, yakarsın. Allah'tan istesin ya Rabbi beni de rahmetine daldır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih senetli bir hadis-i şerifte dedi ki: Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Dediler ya Resulullah sen de mi? Aleyhissalatu vesselam dedik bilakis bende. İlla ama şu müstesna en yagmadeni Allahu fi rahmetih. Allah beni rahmetine daldırıp çıkartırsa o müstesna. İbnül Kayyim rahimeullah bir hadis naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ve hadis-i şerifte diyor ki Allah Azze ve Celle ruhları yarattı ve hepsi karanlıktaydılar. Zifiri karanlığın içerisindeydiler. Ve Allah Azze ve Celle onların üzerine nurundan serpti. Kime nur isabet ettiyse Allah onlara hidayet etti. Kime de nur isabet etmeyip yaratıldığı asıl olan karanlık üzere kaldıysa o da sapıklık ona hak oldu o da cehenneme gitti Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldı. Bu Allah Resulü'nün haber verdiği hakikattir. O yüzden kul bunu anlar anlamaz şunu mu anlamalı? Bunu bilir bilmez şunu mu anlamalı bundan? E o zaman hepimiz tiyatrocuyuz zaten cehenneme gideceksek boşuna çalışmaya gerek yok. Yok buradan şunu anlamalı kul. Allah Azze ve Celle bizden ona yalvarmamızı istiyor. Allah bizden ona yakarmamızı istiyor. Allah ona olan ihtiyacımızı hatırlamamızı istiyor. O yüzden Tirmizi'nin sünende rivayet ettiğinizde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazap eder. Biz Allah'tan istemek Allah'a kulluk etmek ona boyun eğmek zilletimizi, fakirliğimizi ona olan ihtiyacımızı itiraf etmek için kuluz zaten. Yoksa sebepler sonuç değildir. Öyle olsaydı çok çalışanın çok para kazanması gerekirdi. Öyle olsaydı en çok kitap ezberleyen, en çok bilen olması gerekirdi. Ama hepsi Allah'ın takdirindedir. Allah anlayışı dilediği dilediğine kadar verir. Allah rızkı dilediğine dilediği kadar verir. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin takdirindedir. O yüzden insan bu hakkı anladıktan bildikten sonra şeytanlık yapıp suçu bahaneyi birilerine atmamalı. Bakın bu müşrik kavmin, müşrik toplumun ahlakıdır, karakteridir kardeşlerim. Nedir o? Suçu başkalarına yamamak. Bu Müslüman'da olmayacak bir şey. Müslüman'da olamayacak bir şey. Delil mi? Kur'an-ı Kerim'de var. Ne zaman ki müşrikler Allah'a şirk koştular, Allah'a küfür ettiler müşrikler ve dediler ki Eğer Allah dileseydi biz de da ortak koşmazdık. Suçu Allah attılar dediler Allah bize dileseydi de biz küfür ettik. Allah böyle yapmaz onların söylediği gibi. Sen Allah'a elini uzattın, Allah'ın ipine yapıştın da mı Allah seni götürmedi gideceğin yere. Allah'ın ipi Kur'an'dır söylediği gibi birçok alimin fakihini. Allah onu yeryüzüne uzatmıştır. Kim ondan tutarsa Allah onu çeker çıkartır bu bataklığın içerisinden. Kim de o ipi elinin tersiyle iterse Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da onu o hali üzere nefsiyle baş başa bırakır. O yüzden kul... Yaratıldığı temel gaye hedef olan tevhidi öğrenmek, o tevhidle yaşamak için gecesini, gündüzünü, her şeyini bu yolda harcamak zorundadır ki sebebi yerine getirsin sonra da sonucu Allah'tan beklesin. Sonu artık sevdiğinin merhametini beklesin kendisine. Allah azze ve celle cehennemi yaratmasaydı sevgisinden kulları mahrum etmesi azap olarak yeterdi onlara kullarını sevgisinden mahrum etmesi azap olarak yeterdi onlara. Nice insanlar var. Birini seviyor, kadın veya ad, yani erkek erkeğe normal olabilecek bir sevgiyi besliyor. Dostluk besliyor, onu seviyor. Onun sevgisinden mahrum olmaktan daha büyük ne olabilir ki? Malın gitse, başka bir şeylerin kaybolsa yok olsa ne olabilir? En büyük azap, en büyük meşakkat Sevdiğin olan Allah Azze ve Celle'nin seni kendine terk etmesidir. Seni sevmemesidir, sevgisinden mahrum etmesidir. Peki Allah insanı nasıl sevgisinden mahrum eder? Onu kendi haline bıraktığı zaman. Hadis-i de diyor ki, Bukhar rivayet ediyor sahihinde. Hadis-i dediğimiz zaman Allah'ın sözüdür, peygamber nakletmiştir. Diyor ki, eğer ben bir kulumu seversem, eğer bir kul bana yaklaşırsa, bir adım ben ona koşarım. O bir adım bana gelir yaklaşırsa ben ona koşarım. Ben onu o kadar severim, o kadar bana yaklaşır ki ben onun gören gözü, tutan eli, işiten kulağa yürüyen ayağı olur. Allah nasıl olur insanın yürüyen ayağı? Allah nasıl olur insanın işiten kulağa? Allah nasıl olur insanın gören gözü? Allah gecesini, gündüzünü, derdini Allah kılar da o adamın gözü Allah'ın razı olduğuna bakar. O adamın ayağı Allah'ın razı olduğuna gider. O adamın eli Allah'ın razı olduğunu tutar. O adamın gözü de sadece ve sadece Allah'ın razı olduğunu görür. Allah böylece o kişiyi sever, o kişiyi kendine yaklaştırır. O kişiyi nefsine de şeytanına da bırakmaz. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Taala'nın kullarından seçtiği Kendisine merhamet ettiği, kendilerine kendine yaklaştırdığı ve onları tevhidten cahil bir hal üzere bırakmadığı kimselerdir. Allah kimilerini bu cehalet üzerine bırakır, kimilerini de merhametiyle beraber o tevhidle rızıklandırır. Diyor ki bunlardan en şiddetlisi buydu anlattı. Tevhidi bilmiş, tevhidle amel etmiş ama kadrini kıymetini bilemeyip de onun muhaliflerine, düşmanlarına buğz etmemiş, onun muhaliflerini tekfir etmemiş. Diyor ki vahhu ashatul anvai khatran bu diyor en önemlisi ve muhalefette tevhide peygamberin bütün Allah'ın bütün resullerle bütün peygamberlerle gönderdiği dinin aslı olan tevhide muhalefet eden düşmanların içerisinde en önemli en üstün olandır diyor. Li'annahu burada şimdi Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh dedesinin sözlerini şerh etmeye devam ediyor. Li'annahu lem ya'rif qadra ma amile bihi. Çünkü amel ettiğinin kıymetini bilmemiştir. Çok insan vardır parası çoktur ama parasının kıymetini bilmez, değil mi? Özellikle zengin çocuklar. Niye? Adam parayı kolay kazanmamış ki, adam parayı zor kazanmamış ki, sıkıntı çekmemiş. Nereden bizim para nasıl kazanılıyor? Onu yer içer de onun kıymetini bilmez. Ama onu kazanan adam onun kıymetini bilir. Bilir ki bu para bir gün biter. Yeni yatırımlar yapar. O yatırımlara yatırımlar ekler ki parası gitmesin. Çünkü o paranın nasıl geldiğini ve gittiğini iyi bilir. İnsan bir şeylerle amel edebilir ama onun kıymetini bilmeyebilir. O diyor amel ettiği şeyin kıymetini bilmemiştir. فَلَمْ يَجِعْ بِمَا min تَوْحِيدَهُ مِنَ الْقُيُودِ اثْثِقَالِ اللَّتِ لَبُدَّ minha. O diyor o tevhidi sahih kılacak. O tevhidi Allah'ı birlemenin kendisine din günü fayda verecek bir şekilde kılacak. Onun bağlanmış olduğu kelepçeler olan el-kuyud insanın hapiste vurulduğu prangaların zincirlerin adıdır. O tevhid ona nasıl yapışması lazım? Prangalarla, zincirlerle. Quyudut <gülüyor> thiqal onlar ağır bağlardır. Elleti labutta minhu olmazsa olmaz olan şeylerdir. Allah'ın onlarsız insandan tevhidi kabul etmeyeceği şeylerdir. Lima alimte min enne'l tevhid yaqtadi nafye'ş-şirki vel bara'ati minhu vel muadatu ahlihi ve tekfirahum ma kıyamü'l hucce aleyhim. İşte burası çok önemli. Neymiş o? Ağır bağlanmış Kesin ve olmazsa olmaz olan ağır kayıtlar, ağır zincirler ve prangalar. Bir, şirki bırakmak, ondan uzak durmak, ondan uzaklaşıp beraat etmek, şirke ve şirkin ehli olanlara düşmanlık etmek, onları tekfir etmek, hüccetin onlara kayım olmasıyla beraber. Şimdi burada bu meseleyi bugün biraz açacağız. Biliyorsunuz bu ders programımızdan önce biz 6 hafta boyunca hüccet ikamesi nedir onu anlatmaya gayret ettik. Hüccet nedir? Allah kulları neyle? Hüccetini ikame etmiştir. Uzun uzadıya Kur'an'dan ve sünnetten İslam alimlerinin sözlerinden bunu ispat ettik. Ve özet olarak tekrar etmek gerekirse Allah Azze ve Celle kullarına hücceti kitaplar indirmek, Resuller göndermek ile ne yapmıştı? İkame etmişti kullarına. Bununla alakalı zaten meşhur bir ayet var hepimizin her zaman okuduğu ve tekrar ettiği bildiği. Ee, resul resul ve munzirin le alle yekun lin nas rusul biz resulleri korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdik ki ondan sonra Allah'a karşı kıyamet günü bir bahaneleri bir sebepleri bir mazeretleri kalmasın. Allah bu mazereti ortadan kaldırmak için neyi göndermiş? Resulleri göndermiş. Onlarla beraber kitapları indirmiş. Kime de artık bu hüccet kaim olduysa onu tekfir etmek, küfre izafe etmek de bu dinin olmazsa olmaz ağır şartlarından bir tanesidir diye beyan ediyor. Burada tabi bir sözü açıklayalım inşallah. O dönemde çok iftiralar atılmış. Bakın şimdi özellikle güncel olduğu için söylüyorum AK Parti cenahıyla Fetullah Gülen cenahı böyle bir anda hep, her biri dini terimleri kullanır oldular. Önce bu ile başladı sonra millet beddua caiz mi lanet etmek caiz mi buradan çıktılar yola. Ardından nereye vardı? iftiraya? Onlar ses kaydı yapıyorlar, montaj bunlar hakkında iftira atıyorlar. Bunlar ses kayıtları yapıyorlar, montajla bunlar hakkında iftira atıyorlar. Doğru, bir tanesinden güzel bir açıklama gördüm. Diyor ki her, her diyor hak peygambere diyor iftira atılmış diyor varsın bize de atılsın. Ne kadar güzel söylüyor da bir de peygamber olsa yani. Doğru söylüyor ama bir de peygamber gibi olsa. İftira bütün salihlerin olmazsa olmaz sünnetindendir. Onlara hep iftira edilmiştir. Misal, Meryem aleyhisselam saliha bir kadın mıdır? İffetli midir? Öyledir. Hepimizden de hayırlıdır ama zina etti dediler ona. Ayşe radıyallahu anh'a müminlerin annesi. Ne dediler? Zina etti dediler. İftirattir Allah azze ve celle ayeti kerime indirdi onun temizliğini ortaya koydu. Peygamberlere iftira ettiler. Dediler ki siz delisiniz. Halbuki çok iyi biliyordular ki peygamberler o kavmin içindeki en zeki, en akıllı insanlar. Çünkü peygamberliğin bir şartı var. Ne o? Fetanet. Fetanet Arapça zeka demektir, anlayış kuvveti demektir. Yani fetanet bütün peygamberlerin ortak sıfatıdır. Onlar akıllı, zeki insanlardır. Ahmaktan peygamber olmaz. Allah azze ve celle hiçbir ahma Firavuna göndermez. Onu hakkı anlatsın diye. Veya bu tarz batıl ehli insanlara gönderip de Onları batıllarından vazgeçirmek için uğraştırması, Yani akıllı bir insan gönderir. Delil İbrahim Aleyhisselam'ın akılla Nemrut'u mağlup etmesi gibi. Bakın şimdi kıssaya. İbrahim'i alıyor Nemrut ve ona sorular soruyor, konuşuyor. Diyor ki senin Rabbin kimdi? Benim Rabbim öldürür ve diriltir. Ahmak ya şimdi karşıdaki. E diyor iki tane adam getirin zindandan. Bak İbrahim hiç karışmıyor. Ya dur ne alakası falan demiyor. Bekliyor. Tamam getirin. Getiriyorlar. Diyor ki senin canını bağışladım seni de öldürüyor. Gördün mü diyor. Bak bunu dirilttim bunu öldürdüm. Bak İbrahim hiç uğraşmıyor ha. Bu öldürmek ve diriltmek midir? Çocuk bilir bu öldürmek ve diriltmek değildir. Öyle mi? Ama o kadar ahmak ki bunu ayıramıyor birbirinden. Tamam diyor benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Sen de batıdan getir o zaman. Madem her istediğini yapıyorsun. he Allah ne diyor biliyor musunuz bu hitellevi kafar. Arapça bu hite apışıp kalmak kelimesinin karşılığıdır. Ahmak diyor apıştı kaldı kafir apıştı kaldı yani. Yani konuşamaz, ağzı dili tutulur bir hale geldi yani. Böyle sersem oldu yani söylediğinden sonra. Niye? Akılla malûbetti. Bak ayet okumadı. Hadis okumadı. Niye bunlar zaten sem'i delillerdir? Yani nedir bu? Sem'i delil, işitilen delildir. Allah ya vahiy gönderir biliriz doğruyu ya da peygamber doğruyu söyler öyle biliriz. Öyle mi? Bu zaten tartışılmaz doğrudur. E adam Allah'ı da kabul etmiyor, peygamber de Neyi kabul ediyor? Akıl diyor. Hep akıldan dem vuruyor. O da akılla mağlup ediyor. Tamam o zaman getir bakalım. Getiremez. O kadar da gerizekalı değil. Onu da söyleyecek kadar aptal değil. Mesela insanlar diyorlar ki Firavun dedi ki ene rabbukumul a'la ben sizin yüce Rabbinizim bak gördün mü diyor Firavun insanlara demiş ki ben yaratıyorum. Alakası yok arkadaşlar. Arapça rabbe terbiye eden demektir. Araplar aslanın bakıcısına Rabbul Esed derler aslanın Rabbi derler. Evin kadınına evin işlerini düzenlediği evin işlerini tertip ettiği için Rabbul Beyt derler evin Rabbi derler. Rabbe Arapçı terbiye eden demektir. Yani diyor ki Firavun, اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى Ben sizin neyinizin? Terbiye edeninizin diyor. لَا عَرَاكُمْ اِلَّا مَا Benim size söylediğim sizin görüşünüzdür. Doğrudur. Başkası yoktur sizin için. Ve diyor ben zannediyorum ki Musa sizi dininizden saptıracak. Bak delil getirdiği şeye var. Haman'a dönüyor diyor ki ey Haman. Sen diyor bana bir merdiven yap göğe çıkayım. Bakayım Musa'nın Rabbi orada mı? Bak Firavun gibi bir kafir bile biliyor Allah göktedir. Ya, bu gördüğün bulutların içinde olmaz haşa yok en yüksek demek. Allah hiçbir şeyin altında olmaz. Firavun diyor ki bana merdiven yap bakayım Musa'nın Rabbi orada mı? Musa yalancı mıdır doğru mudur? Bunlar Kur'an'ın ayetleri ben söylemiyorum. Firavun şöyle bir gerizekalı değildi ki anası babası belliyken kalksın desin ki ben ilahım. Anası babası belli. ilahın anası babası mı olur? İlah ilahtır yani. Onun başı sonu yoktur. Bu kadar aptal değildi. O yüzden Firavun hiçbir zaman bunu söylemedi. Firavun dedi ki ben sizin yöneticiniz, yöneticinizim. Ben sizi yönetirim. Neyle? Kendi belirlediği haramlarla, kendi belirlediği helallerle. Öyle mi? Millet ayağa kalkıyor. Niye? Ondan sonra hiçki satışı yasaklanmış. Sanki dediler haram. Arkadaş ya ondan önce yasak olsa ne olur, ondan sonra yasak olsa ne olur. Helal mi? Helal. Yani helal dediğim caiz, yani uygun, yani yapılabilir. Yani Arapça terimleri değiştirmiyorlar millet uyanmasın diye. Yani helal ve haram uygun uygun değil, yapılabilir yapılamaz demektir yani. Sanki adamlar dediler ki içki haram oldu ya içki zaten helal, vergini veren içebilir yani. Bugünkü firavunlar da aynısını söylüyorlar. Biz... Ancak bizim sizin için gördüğümüz vardı. Bizim koyduğumuz kanunlar çerçevesinde ne yapabilirsin? Gösteri yapabilirsin, propaganda yapabilirsin. Fikirlerini anlatabilirsin ama bizim sınırlarımızla. Sınırımızın dışına çıkarsan olmaz. Cezalandırız o zaman. O zaman ceza. Allah da diyor. Allah diyor namaz kıl. Kılmazsan aha sana sınırı çiğnediğin için cehennem. Bak Allah'ın da tehdidi var. Allah'ın tehdidi mi? Tağutların tehdidi mi? İnsan burada tercih yapacak. Hülasa. Bütün peygamberlere iftira atıldığı için, bütün salih insanlar da peygamberlerin yolundan yürüdüğü için iftira atılmıştır birbirine. Tabi iftira nedir? Çamur at izi kalsın felsefesinin ürünüdür. Ne demektir? Çamur atarsın duvara nasıl izi kalır? Yani suyla temizlersin ama attığın balçık su karışımı bir katı madde olduğu için duvarda iz bırakır, leke bırakır yani. O yüzden peygamberlere iftira attılar ama hiç şunu düşünemediler. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ Vallahu خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah tuzak kurdu, onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu, Allah tuzak kurandan en hayırlısıdır. Dediler ki bunlar deli, millet bunları dinledi ya bu adam baya akıllı diyorlar ya. Aptal birine benzemiyor yani deli dediğin böyle olmaz. Ne dediğini bilmez deli. Diyorlar sihirbaz, e öyle bir şey de yok adamda. Aksine sihir küfürdür diyor. Sihirbazların öldürülmesi lazım İslam'a göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hattus sahire darbu sihirbazın haddi kafasının kılıçla kesilmesidir bu peygamberin sözü benim sözüm değil aleyhissalatü vesselam e sihirbaz değil ne diyelim ne diyelim yalancı e bundan daha doğrusu da yok bu adam hiç yalan da söylemiyor nasıl yalancı diyecek bu sefer Allah azze ve celle onu tanımayanlara onu tanıttı onu tanımayanlara onu tanıttı o yüzden kim hakkı ikame ederse ona iftira atılır sabretsin İftiralar neye döner? Eğer haksa hayra döner. Allah Azze ve Celle bu dini ne yapar? İnsanlara duyurur. Ya yani buradan seneler önce adamın biri çıktı Amerika'yı vurdu. Ne dediler? Teröristler aşağı teröristler yukarı. Şimdi bütün dünya bağırıyor biz Usame bin Ladiniz diye. Dün Usame dediğin anda herkes korkardı. Niye? Hapsederler, yakalarlar, El-Kaide diyecekler, Guantanamo'ya götürecekler. Ya millet şimdi Tunus'ta 3000 kişi gösteri yapıyor. Obama, Obama, Kulluna, Usame diye bağırıyorlar. Obama hepimiz usameyiz diye bağırıyorlar. Nasıl oldu o iş? İftira attılar ama haksa bir şey, iftira onu batıl kılmaz. İftira onu batıl yapmaz. Batıl hakka zarar veremez. Allah diyor ki biz hakkı alır batılın kafasına çakarız da sen paramparça olmuş görürsün. وَجَعَ الْحَقُّ batıl, الْبَاطِلِ وَكَانَ الْبَاطِلَ زَهُوْقَ Hak gelir batıl yok olur. Batıl yok olmaya müstahaktır. Batıl, karanlık gibi bir varlık değildir. Felsefeciler böyle söyler. Karanlık bir hiçtir. Işığın olmadığı yerdir. Varlık olan ışıktır. Öyle mi? Vahiy nurdur. Eğer hak varsa batıl olmaz. Batılın varlığı hakkın yokluğuyla söz konusudur. Bugün de bu kadar batıl varsa sebebi hakkın yokluğudur. Ama hak gelirse göreceksiniz insanların... Söylemeye ve inanmaya korktuğu gerçekler, söylemeye ve yaşamaya korktuğu gerçekler, bir gün onlar için ne olacak kardeşler? Hak olacak, hakikat olacak, Allah Azze ve Celle ne yapacak? İzzetli ve şerefli kılacak onları. Devam ediyorum sözlerine. Dedim ya, hepsine iftira edilmişti. Bu şeyha da, şeyhin torunlarına da birçok ne yapıldı kardeşler? İftiralarda bulunuldu. Fehaza kat' yagtarru bi halihi wa huwa lam yaji bima alayhi min al'umuri allati dallat alayha kalimatul ikhlas nafyan wa ithbatan diyor ki burada bu adam geldiği getirdiği tevhidin kıymetini anlamadı halini değiştirdi ve ikhlas kelimesinin şartları olan şeyleri nefi ve isfati yerine getirmedi şimdi dedesinin sözlerine tekrar devam ediyor ve kezalike kavlullahi Allah rahmet etsin min wa minhum bu dine muhalefet eden öyle insanlar var ki men şirke ve kerihahu ya'rif kadrehu. Adam şirki terk etmiş. Adam şirki kerih görüyor ama kıymetini bilmiyor. Tıpkı benim anam gibi. O kadar anlatıyorum ki zavallıya. Ya bak diyorum. Bunlar bunlar şirk oğlum diyor. Oy kullanmıyorum, rabıta yapmıyorum diyor. Daha ne yapayım diyor. Anne tevhidin kıymetini bil diyorum. Onun dostuna dost ol, düşmanına düşman ol. Sadece bulunan bitmiyor ki iş. Oğlum bıraktım diyor onlara. E tamam işte da diyor. Akşama kadar televizyonun başında olmaz ki o tevhid anne. Adam senin Rabbine söylüyor. Bir gün girdim içeri. Kadın biri diyor ki işimiz Allah'a kaldıysa vay halimize. Dizi, dizide böyle bir replik var yani. Kayıtlı yani. Kanal D'deydi dizi. Annemin yanına girdim görmeye. Böyle bir şey izliyor. Ya kaldırıp atacaktım camdan aşağı. O kadar öfkelendim, sinirlendim ki Rabbimi seviyorum ya. Düşün ben bu... Osman kardeş çok seviyorum. Osman kardeş birini dövmüş, kulağıma geliyor. Niye? Demiş ki işte Ebu Bey de falan pislik adamın tekidir. Ondan kalkmış, onu dövmüş. Ne kadar hoşuma gider, değil mi? Ha beni sevdiği için benim düşmanıma düşman olmuş, düşmanlığını koymuş ortaya. Ya dedim Allah'ı bu kadar mı sevmiyorsun sen yani? Adam Allah'a küfür ediyor burada. Adam burada Allah'a küfür etti. Niye kalbinde Allah'ı tazim olacak ki kişinin? Allah'ın düşmanına da ne olsun? Düşman olsun. Türkiye'nin en çok izlenen programı defalarla söylüyorum. Beyazıt Öztürk'ün işte gece programı. Zekeriya Beyaz denen şebeği çıkarmış. Yani hoca onlar sıfattır yani. O şebeyi çıkarmış konuşturuyor. Diyor ki köpek olan eve melek girmezmiş. Evet diyor hadis var. Peki diyor ölüm meleği bir melek midir? Diyor evet. E diyor o zaman eve köpek alalım ölüm meleği girmesin. Bütün salonda gülüyor. Televizyonun başında belki 10 milyon var, belki 5 milyon var, bilmiyorum kaç milyon var. Onlar da diyor Bak bu da küfür etti. Bu adam şimdi, benim annem şimdi bunu izledikten sonra istediği kadar oy atmasın, istediği kadar rabıta yapmasın. Ne önemi var ki yani. Allah Azze ve Celle küfür edilmiş ve ona rıza gösterip susmuş. Yani din bir tane, iki tane, üç tane şey değildir. Allah'la pazarlık olmaz. Allah ayette diyor ki اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ bibat. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür mü ediyorsunuz? Kim bunu yaparsa onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir diyor. Evet. ''Ulaike humul kafiruna hakka'' diyor başka bir ayet-i kerimede. O kitabın bir kısmıyla amel edip bir kısmına küfredenler onlar gerçek kafirlerdi. Şimdi soruyorum biz dinin namazına iman edeceğiz. Orucuna, zekatına, vacibine iman edeceğiz. E düşmanlığa gelince ya Rabbi o kalsın onu almayalım o şimdi bize dokunur. Midemize oturur ağır olur yani hasta eder bizi. Öyle bir şey olmaz. Allah'la pazarlık olmaz. Ya iman eder tam teslim olursun ya da Allah seni özgür bırakmış. Femen a fel femen a fel dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Başka bir ayette la ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Kabul etmezsin ben Müslümanım değil der. Kenara çıkarsın. Önüne açarsın milletin gideceklerin. Allah'a yol tutturacakların önüne açarsın. Bilakis ne burayı yaşayıp ne de böyle kuyruğun önünde durup milleti geçirmeyerek olmaz o iş. Şirk ehlinin yaptığı budur yani. Ne yapıyorlar? Kuyruğun önüne geçmişler tutuyorlar. Niye? Ya biz doğru İslam'ı yaşayacağız. Ya zaten bu da İslam. I. Ne karıştırıyorsunuz şimdi diyor. İki gün önce taksici bir kardeşle konuşuyorum. Azerbaycan'dan bir müşteri gelmiş. Oturmuş taksiye götürüyor. Demiş sizin oralarda bazı olaylar olmuş. Hani böyle birbirlerini vurmuşlar. He demiş onlar Vahabiler demiş. Onlar bir, bir Allah'a inanıyorlar demiş. Kardeş de dönmüş demiş sen kaç tane Allah'a inanıyorsun demiş. Ya biz de bir Allah'a inanıyoruz da ne bileyim fark var aramızda demiş yani. Adam ne dediğini bilmiyor. Bak tevhid ehlini kötülemişler. Tevhid ehline bazı lakaplar yapıştırmışlar. Bazı iftiralar atmışlar. Allah'a gerçek kul olan insanlara bir şeyler yapıştırıp vurmuşlar. Millette inanıyor arkadaş. Hiç kafasını döndürüp bakmıyor. Gece gündüz adamın anlattığı bir şey var. Yalnız Allah'a kulluk edin, yalnız Allah'a kulluk edin. Kötü bir şey mi diyoruz? Allah'a namazda teslim olduğun gibi, Allah'a oruçta teslim olduğun gibi mahkemeni de Allah'a yap. Mirasını bölürken de Allah'a teslim ol. He? Niye mirasla İsviçre kanunlarına teslim oluyorsun? Niye evlenip boşanırken İsviçre kanunlarına teslim oluyorsun? Namazda Allah'a teslim oluyorsun? Ya kötü bir şey demiyoruz. Namazı Allah'a yaptığımız gibi boşanmamızı da Allah yapalım diyoruz. Nesi kötü bunun ya? Tevhid bunun adı. İster desin El-Kaide, ister desin Vahabilik, ister desin Terörizm, ister desin X, ister desin YZ. Önemi yok. Bu Allah'a kulluğun ta kendisi. Allah'ın bizi yarattığı şeyin ta kendisi o da Tevhid. İşte kim kadrini, kıymetini, değerini bilirse ona sımsıkı yapışır, bütün dünya karşısına da dikilse... Onu ayaklarının altında da ezip öldürseler ondan vazgeçmez. Tıpkı Yasin Suresinin ikinci sayfasında vaja amina ksal medine tracului yesa qaleya almur İsa Aleyhisselam rivayetlere göre havarilerinden bir grubunu Antakya'ya göndermiştir. Şu anki Antakya'ya gidin oradaki kavimedinini anlatın diye. Antakya'ya gittikleri zaman o havariler, o kavimedin anlattıkları zaman kavim onlarla alay etmiştir. O askerler havariler gittikten sonra o şehirde yaşayan bir adam gelip demiştir ki ey kavmim bu elçilere tabi olun. Bunlar hak olan insanlardır. Bunlar doğru sözlü insanlardır. Bunlara tabi olun. Sonra ne yaptılar? Ayaklarının altında ezdiler adamı. Şehit etti o kavim kendi kavmi. Koca şehirden bir tane adam icabet etti peygamberin davetine. Sonra ölünce kâle ya leyte kavmi بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي min مِنَ Mukrimin. Keşke ah kavmim de bilseydi de Allah bana nasıl merhamet etti, Allah beni nasıl bağışladı, Allah bana nasıl ikram etti, keşke bilselerdi de bu düşmanlığa girmeselerdi. Uhud savaşında Peygamber aleyhissalatu vesselamın dişini yardı müşrikler. Allah Resul dedi Allah'ım onlara hidayet et onlar bilmiyorlar. Ben şimdi diyorum yani Allah'ım hidayet et kavmimize. Biz onları hayra ve iyiliğe çağıran insanlardan başkası değiliz. Biz onları yeni bir dine çağırmıyoruz. Peygamberin çağırdığı dine çağırıyoruz. Ama iftiralar, ama batıllar, ezalar, e olmazsa olmaz bekleyin. Allah sizi seviyor ki tevhid vermiş. Allah size değer veriyor ki sizi ashabı kılmış, sizi kulları kılmış, kullarım diye hitap etmiş. Ya ne olur ki sevdiğin için biraz eziyet çeksen ya. Sevdiğin kadın için çekiyorsun ya. Ölürüm, aşkım biterim, canım atlarım köprüden keserim kendimi. Yapmıyor musun? Biraz Allah için yapsana. Allah için niye yapmıyorsun onu? Allah kadın kadar değerli değil mi senin için? Allah malın kadar değerli değil mi? Malın için yapıyorsun ya. Mal gitti mi adam kafasına sıkıyor, intihar ediyor iflas edenlerin çoğu. Niye? Varsa yoksa mal. Ne yapsın? İlahı olmuş. İlahı gitti zavallına. Her şey Allah'tan başka. Eğer kul Allah'a ibadet etmezse, o Allah'tan başka birçok eşya kendine ne, yap, ne yapacaktır? Rab ve ilah edinecektir. Allah afiyet versin o konuda bize. Devam ediyorum, bitireceğim inşallah. Çünkü şeyhin sözleri bitiriyor inşallah. فَهَذَا akrabu مِنَ الَّذ۪ي kablahu. Bu diyor, tevhide öncekinden daha yakın olan adamdır. Az önce anlatmıştı, tevhidle amel ediyor ama kıymetini bilmeyip düşmanlık etmiyor, tekfir etmiyor. Bu adam ise şirki terk etmiş, kerihte görüyor şirki. Ama kadrini bilmiyor, gerektiği gibi amel etmiyor onunla. Lakin, Lâm yarif kâdira Şirki, lânehu Lâbârif kâdirhu Lâfâlma delli tâlehilâyatül muhkemel. Eğer Şirkin kıymetini bilseydi, yani ondan uzak olmanın ayetlerin delalet ettiği açık şeylerle muhkem olan şeylerle amel ederdi. Keqâvlihi Khalil İbrahim Aleyhisselam'ın sözü gibi, İnnâni beraâum min ma taâbudun. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beri, illerle di fâtarani. Beni yaratan müstesna. Ben geçen hafta da anlattım. Bak müşrik deyince ne zannediyor? Müşrik deyince ateist zannediyor. Yok müşrik Allah'a iman etmek zorunda ki müşrik olsun. İbrahim aleyhisselamın babası put yapan biriydi. Hepiniz biliyorsunuz çocukluktan beri anlatılır. İbrahim'in babası Allah'a da ibadet eden biriydi. Niye biliyor musun? İbrahim put, babası Azer put yapınca ahmak müşrik oluyor. Atatürk büstünü yapanlar. Burada Atatürk başka yerde Hindistan'da Gandhi, başka bir yerde başka gördükleri her yere put dikiyorlar. Onları yapanlar akıllı adamlar oluyorlar. Hatta sanatkar oluyorlar. Heykel tıraş sanatı çok böyle entelektüel, felsefik, okumuş, çok bilen. Biliyoruz biz o ağızları. Yani öyle böyle kıdemli adamlar veriyorlar. Yani Azer'in ne suçu var? Azer de akıllı adam o zaman. Çok iyi put yapıyormuş put ustası. Yani heykel tıraş. Adı put heykel tıraş. Adının eşyanın değişmesi... Eşyan hakikatinin değiştiğini göstermez ki. 19 Mayıs biz okulda okuduk. Allah bize hidayet etti fazla Kerem ile. Okulda okuyorken kış aylarında dışarıda tören yapamadığımız zaman put olmadığı için hemen hoca emrediyordu. Diyordu git depoda diyordu heykel var iki kişi kapın getirin. İki tane adam koşuyor bir tane kafa şeyden yapmışlar taştan getirip koyuyorlar önümüze biz de saygı duruşunda duruyoruz. Sonra da gülüyoruz müşrikler put yapıyordular, acıkınca da yiyordular. Ya ne farkı var ki? Hiçbir farkı yok. Bazen bakmak görmek demek değildir. Çok şeye bakarız ama görmeyiz. Bu da o görülmeyen meselelerden bir tanesidir. O yüzden İbrahim'in babası da Allah'a ibadet ediyordu. O yüzden İbrahim dedi ki baba ben senin ibadet ettiklerinden benim ama biri hariça. Sen ona da ibadet ediyorsun o da beni yaratan. Başkası değil. O yüzden müşrik olmanın ilk şartı Allah'a iman etmektir. Ve kavlihi İbrahim'in gene sözüdür. İnna buran minkum inna buran minkum ve mimma min dunillah sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızla belii zayetti defalarla anlattık. Felebudde limen arafe'ş-şirke ve terakehu min en yekuna kedalik min el-velay ve'l-bara' min mabud Kesinlikle şirki bilen bir adamın onu terk etmesi bununla beraber bunun için dost ve düşman olması ona kulluk edene ve kulluk edilene ne yapması lazım? Düşmanlık etmesi lazım. Şimdi yeni bir cins türedi. Her gün bir şey türüyor. Falan tağut. Ama ona kulluk edenler Müslüman. Arkadaş adam put. Diyorsun ki tağut. Yani Allah'tan başka ibadet edilen ilah. Ya bu ilahın kulları nerede? Bunu kim ilah yaptı? Ben mi yaptım? Ona biri ibadet etti değil mi? Onun adı müşrik işte. Onun kulu. O yüzden diyor hem abid vel meabud. Yani... İbadet edenden de edilenden de uzak duracaksın yani. İbadet edilen bir tağut var bir de o tağutun kulları var. Hem onun kullarından hem de kendisinden uzak duracaksın. Onlara düşmanlık edeceksin. وَهَذَا <gülüyor> nev'an? Bu iki çeşit هُمَ الْغَالِبُ عَلَىٰ اَحْوَالِ كَثِيرٍ mimmen يَدَّعِ الْإِسْلَمِ Bu hal diyor İslam iddia eden çok insanın üzerinde olduğu haldir. Bu anlattığı 9. grupla bir önce anlattığımız 8. grup için söylüyorum. Yani İslam iddiasında olan çok insan böyleydi. Yani şirki kötü görürler. Bulaşmazlar ama kadrini bilmezler, düşmanlık etmezler. Onun için dost olmazlar. Yani ne şiş yansın ne kebap tekrar söylüyorum. Birileri yapsın biz arkadan geliriz. Yani birileri önden geçsin. Biz arkadan zaten hani maslahat neredeyse oraya göre bir yön tuttururuz. Şimdi mesela Türkiye'nin %50 oyunu alan AK Parti diye bir parti var değil mi? Yani bu oylar nereden geldi? Önceden başka hiziplerden, gruplardan insanlar. Bugün güç var diye oraya veriyorlar. Yarın göreceksiniz güç dengeleri değişsin. Bir, bir gecede gene CHP %50 alacak veya bir başkası alacak. Öyle mi? İnsanlar güce ibadet ediyorlar. Çok zaman Kuzey Kore'deki bütün adamlar sanki babasından komünist doğuyorlar. Öyle mi? Kuzey Kore'nin hepsi komünist mi? Adamlar sevdiklerinden mi kabul ediyorlar? Orada silahlı bir güç var. Orada silahlı bir güç var. Bu devletin nizamı... Komünizmdir diyor kimse değiştiremiyor öyle mi? Demokratik ülkelere bakın sanki herkes babasından demokrat doğuyor. Niye? Silahlı güç var demokrasiyi kabul etmiş herkes kabul etmek zorunda. Suudi Arabistan'da doğan herkes şeriatı istediğinden bir şeriatçı. Silahlı bir güç var hesapta. Ha, hesapta da şeriatla hadi, o, o da işine gelen zenginlere yapmıyorlar fakirlere yapıyorlarlar. Hesapta bir şeriat var ondan da hükmetmeye çalışıyorlar. İnsanlar güce teslim olan varlıklardır. Bakın peygamber 13 sene Mekke'de tevhidi anlattı. İman eden adam sayısı 40. Aradan 5 sene geçiyor Mekke'yi fethediyor 10 binlerce askerle. Ne değişti? Silahlı güç artık peygamber ondan. Yani değişen tek şey bu. <gülüyor> Dün ne anlatıyorsa bugün de aynısını anlatıyor. Peygamber değiştirmez ki güce ulaşınca birileri gibi sapıtmaz ki yani. Dün ne anlatıyorduysa bugün de aynısını anlatıyor. Ama değişen bir şey var güç. İnsanlar güce ibadet ediyorlar. Devletler de bunu iyi bildikleri için en çok kim halkına para dağıtıyorsa o devletin refahı çok daha ileride oluyor. Değil mi? Sosyologların yazdığı kitaplarda üzerine ittifak ettikleri bir şey var. Toplumların psikolojilerini değerlendiriyorlar. Niye sistem, devletler yıkılıyor, niye halklar böyle kargaşalar var. Söyledikleri bir şey var. Dünya herkesi ikna etti fakirleri ikna edemediler diyor. Hangi devlet fakirleri eğer razı etmediyse o fakirler alaşağı ettiler o sistem. Sonra onlar geldi biraz onlar kayma yediler başka fakirler onları indirdiler. Hep böyledir insanlar mideleri için yaşarlar. O yüzden Allah diyor ki Celle Celaluhu "Men yetekillallahi yec'al lehu mahrecen ve yerzuqu min haysu la yahtesib. Femen ala Allah fa huwas kim Allah'tan korkarsa Allah çıkış yaratan yaratır. Hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Bak işte insanların çoğunun sapıklığa düştüğü yer. <gülüyor> rızık korkusuyla, rızık endişesiyle dinlerini satmak. O yüzden Allah azze ve celle, subhanahu ve taala bu gibi dünyevi korkularla dinini satan insanlardan bizleri kılmasın. Bugün birçok insan bu tarz partilerle yapılanmalarla ortaklıkları genelde nemalanma çıkar üzerinedir. Niye ihale kapatılır? çevre yapılır, arkadaş alınır, arsa kapatılır. Hep böyledir yani. Herkes de bunu iyi bilir. Temiz siyaset olmaz. Öyle söylüyorlar ya. Devam ediyor, bitiriyorum son cümlesi. Feyakqauminhum min al-cehli bi hakikati ma yamna'u al-itiyana bi kelimati al-ihlasi wa maqtadatihi ala al-kamali al-vacibi. الذي يكون به موحدا فما اكثر المغرورين الجاهلين بحقيقه الدين, dinin hakikatinden cahil olan, kendini kandıran birçok insanın da Aldandığı nokta burasıdır diyor. O da bu kelimeyi söylemek, anlamakla beraber gerektiği gibi yaşamamaktır. Gerektiği gibi onunla amel etmemektir. Allah Azze ve Celle anladıktan sonra Yahudiler gibi işitip isyan ettik diyenlerden değil, işittik, itaat ettik diyenlerden kılsın. Allah canımızı Müslüman alsın. وَاَخْرِ دَوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللّٰهِ اِلَّا اِلَّا اَنْتَ